Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün haftalık sunumlarımızın devamını yapıyoruz inşallah. Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 35.'sini sunacağız inşallah. Alt başlığımız Medine Mekke İlişkileri 14. bölüm. Bu bölümde Hendek Savaşı oluşumu, arkasındaki gerçekler 2. bölüm. Bedir Savaşı'nın aksine Uhud Savaşı, Medine'de kurulan devletin kuruluşunda temel taşlar olan toplumların farklı yön çizmeye başlamalarına neden olmuştu. Her türlü şarta, zorluğa karşılık Medine Devleti'ni oluşturan Müslümanlar, putperest Araplar ve Yahudiler arasındaki Medine vesikası hükümlerine aykırılıklar oluşmaya başlamıştı. bu Savaşı'nda, Yahudi kabilelerinin güçlerinden Ben Nadır kabilesi Müslümanlara verdiği sözü ilk çiğneyenlerden olmuştu. Onlara güvenen bazı küçük Arap kabileleri de Medine Vesikası hükümlerine aykırı davranmışlardı. Bu çalışmanın Uhud Savaşı bölümünde Ben Nadır ve Fıtırres Arap kabilelerinin ayrılıklarıyla ilgili yeterince açıklamalar yapmıştık. Devletin temel taşlarını oluşturan kırılmaların başlangıcı uğult Savaşı hem Mekkelilere hem de Müslümanlara farklı duygular yaşatıyordu. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan, kendinden önceki lider olan Hişam bin Melik yani Ebu Cehil'in aksine daha sinsi, daha zeki, daha genel düşünceler üretiyor. Medine ile savaşa bütün Arapları, hatta Yahudileri dahil etmek istiyordu. Medine vesikasının altına imza atanlar gizli değillerdi. 4000 Yahudi, 4500 Putperes Arap ve 1500 civarında Müslüman, Mekke dahil bütün Arabistan halkı bunları biliyordu. Medine'de devlet oluşurken Medine vesikasının altına imza atanlar, Medine adına hareket ederek çıkarlarının Muhammed'in liderliğinde kurulacak devlette olduğunu hissetmişlerdi. Elbette, Mekke'nin ve Arapların bu gelişmeye karşı sessiz kalmayacağı belliydi. Ancak iki gelişme yaşanmıştı. Birincisi, Bedir Savaşı. Bedir Savaşı, hem Mekkelilerin, hem de Yahudilerin gözünü korkuttu. 300 kişilik Muhammed'in ordusu, 1000 kişilik Mekke ordusunu darmadağın etmiş, 70 esirle ve birçok ganimetle Medine'ye dönmüştü. Üstelik Mekke'nin lideri dahil birçok ileri gelenleri öldürmüşlerdi. Uğuz Savaşı ise Müslümanların kesin galibiyetiyle olmasa da Müslümanlar karşılarına çıkan üç bin Mekke ordusunu durdurarak geriye püskürtmüşlerdi. Bütün bu gelişmeler Arabistan'ın öfkesinin yükselmesine neden oldu. Ebu Sufya'nın kurnaz politikaları Probandaları da işin içine girince Medine devletini oluşturmaya başlayan güçler dağılmaya başladı. Medine'nin asıl büyük kabilelerinden Hazreç kabilesinin dostu olan nadır kabilesinin Medine'den sürülüp çıkarılması Yahudiler arasında korkuya neden oldu. Hazreç kabilesi gibi temel bir kabilenin dostu olan nadır kabilesinin yaptığı hatadan dolayı Medine'den sürülüp çıkarıldıysa, Hazreç kabilesi gibi temel bir kabilenin dost olan Benidadır kabilesi, yaptığı hatadan dolayı Medine'den sürülüp çıkarıldıysa, mallarına el konulduysa, Medine'de yaşayan bütün Yahudilerin geleceği tehlikeye girmişti. Yahudiler böyle düşünmeye başladılar. Hendek savaşına bu duygularla giren Yahudilerin büyük kabilesi Beni Kureyza değişik görüntüler vermeye başladı. Mekkeliler Yahudileri kendi yanına çekmek istiyor, Medine'den yana olurlarsa başlarına büyük felaketlerin geleceğini söylüyorlardı. Yahudi toplulukları için durum tehlikeli hale gelmeye başladı. Yıllarca barış içinde yaşadıkları Arabistan, Medine şehri ortaya koyacakları her tavırla tehlikedeydi. Mekke'den yana olurlarsa, Muhammed Mekkelileri yenerse başlarına gelecekleri biliyorlardı. Benin Nadir kabilesi sürülmüştü. Medine'den yana olurlarsa, Medine, Mekkelilerin topladığı putperest Arap ordusuyla kuşatılacaktı. Muhammed yenilirse, Mekkelilerin elinden kurtulamazlardı. Yahudilerin durumu, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabına girmişti. Ortada durup, Muhammed'den veya Mekkelilerden yana olmamak durumu kurtarmıyordu. Zira, Medine vesikasına göre, Medine telkiye girince, Müslümanlar, Yahudiler, Medine'deki putperest Araplar, bir olmaya, yardımlaşmaya söz vermişlerdi. Ayrı durmak, ben karışmıyorum demek, sözleşmeye ihanet olurdu. Mekkelilerden yana olsalar, Medine'ye ihanet etmiş olacaklardı. İhanetlerinin sonucu ise, Medine'den sürülüp çıkarılmak veya yok edilmekti. Beni Nadir kabilesi, Uğuz savaşı sırasında, Medine'ye ihanet etmiş, karşılığını Medine'den sürülmekle almıştı. Şimdi, kara kara düşünme sırası, Beni Kureza kabilesindeydi. Yahudilere göre, Mekke ile Medine arasındaki savaşın nedeni, din savaşıydı. Aslında, direkt olarak Yahudileri ilgilendirmiyordu. Muhammed, elçilik iddia edip Arabistan'ın dinine karşı çıkmasaydı, sorun yoktu. Üstelik, Muhammed gittikçe güçleniyor, bütün Arabistan'a meydan okuyordu. Müslümanlar kendilerini tehlikeye atabilirlerdi bu savaşta ama Yahudilerin kendilerini tehlikeye atmaları için bir neden yoktu. Köşeye sıkıştığını hisseden Beni Kureyza kabilesi Hendek savaşının başında, ortasında, sonunda değişik görüntüler sergileyip durdu. Müslümanlardan Mekkelilerden yana tavırlarıyla sürekli değişti. Peygamberin Nuaym ile uyguladığı plan olmasaydı, Medine'yi tehlikeye atabilecek ilişkilere Beni Kureyza kabilesi girmişti. Muhammed'in olayları sıkı takip alması, yerine de zamanında müdahale etmesi, Mekkeliler ile Beni Kureyza arasındaki ilişkiyi bozmuş, onları birbirine düşman etmişti. Savaş bitmiş, Mekkeliler Medine kuşatmasından vazgeçerek, geri dönmüşlerdi. Beni Kureyza için hayatın kırılma noktası başlamıştı. Bundan sonra Muhammed Mekkelilerin geri dönüşlerinin kesinliğini anlayınca Beni Kureyza kabilesinin kalesinin önünde Müslümanların toplanmasını istedi. Medine birden farklı toplulukların yaşadığı, her topluluğun kendine göre yerleşim alanı oluşturduğu, büyük kabilelerin kalelerinin olduğu bir kentti. Beni Kureyza Yahudileri Medine'nin merkezine iki saatlik mesafede kurulan Medine şehirlerinin sınırlarında, sınırları içinde bir yerleşim alanında yaşıyorlardı. Barış zamanında Medine içinde her kabile ticaret veya başka amaçla bulunuyordu. Ancak tehlike anlarında kabileler kendi kalelerine çekiliyorlardı. Beni Nadır kabilesi de Uğul savaşı sonucu kalesine çekilmişti. Şimdi sırada Beni Kureyza kabilesi vardı. Onlar kalelerine girmişler, Muhammed'i bekliyorlardı. Yıl Hicret'in beşinci senesi, miladi olarak 627 yılıydı. Olayların başlangıcı şöyle gelişti. Beni Kureyza Yahudilerinin Muhammed ile anlaşmalarına göre Hendek Muharebesi'nde düşman tarafından sarılan Medine'yi Müslümanlarla el ele vererek müdafaa etmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik Anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en önemli anlarında Mekkelilerle işbirliğine giriştiler. Muhammed'in durumunu incelemek ve Muhammed'in Muhammed durumu incelemek ve barış için gönderdiği heyete hakarette bulundular. Heyete Resulullah da kim oluyormuş? Muhammed'le aramızda ne ahit var ne de akt dediler. Daha da ileri giderek Rasul için küstahça ağır sözler söylediler. Bunlarla yetinmeyip kalelerinden çıkarak Medine'ye baskınlar düzenleyerek Müslüman aile ve çocukları kılıçtan geçirme teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hareketleriyle Müslümanları savaş anında daha büyük bir telaş ve endişeye düşürdüler. Bu durum yaptıkları anlaşmaya göre açıkça bir ihanetti. Müslümanlar 3000 yaya 36 atlı sıvariyle Beni Kureyza kalesinin önüne geldiler. Muhammed ordu komutanı olarak, Yahudilerle görüşmeyi denedi, ise de olumlu sonuç alamadı. Bunun üzerine okçulara kaleyi oka tutmalarını emretti. Yahudiler de aynı şekilde karşılık vermeye başladılar. Böylece savaş ok atışlarıyla başlamış oldu. Beni Kureyza'lar muhasaranın uzadığını görünce sıkılmaya başladılar. Medine içinden bazılarının kendilerine yardım edeceğine inanıyorlardı. Ancak bu inançları boşa çıktı. Müslümanlar, Beni Kureyza ile Medine'nin tüm iletişimini kesmişlerdi. Adeta kuş uçurtulmuyordu. Bekledikleri, umdukları yardımlar gelmeyince moralleri bozuldu. Korkuya kapıldılar. Bunun üzerine Muhammed ile görüşme talep ettiler. Rasul isteklerini kabul etti. Görüşmede, Yahudi liderlerinden Baş Rasul'e hitaben Ya Muhammed, Beni nadir Yahudilerinin, Teslim oldukları gibi kanımızı dökme. Mal ve silahlar senin olsun. Kadınlarımız ve çocuklarımızı alıp memleketinden çıkıp gidelim. Her cin silah hariç olmak üzere her aile için bir devenin taşıyabileceği gerekli eşyayı götürmemize müsaade et dedi. Muhammed onlara hayır bu teklifi kabul edemem diye cevap verdi. Bunun üzerine Nebbaş ikinci teklifi yaptı. Öyleyse kanımızı bize bağışla, sadece kadınlarımızı ve çocuklarımızı alıp gidelim, malları olduğu gibi bırakalım dedi. Muhammed bu teklife de hayır dedi. Ekleyerek, kayıtsız şartsız benim hükmüme itaat edip teslim olmaktan başka hiçbir çareniz yoktur dedi. Nebbaş üzgün ve perişan bir halde kavminin yanına döndü, görüşmeyi arkadaşlarına anlattı. Yahudi liderlerinden Ka'b bin Esed bu olup bitenlerden sonra durumu açık seçik anlamıştı. Yahudilere hitap ederek Ey Yahudi toplu dedi. Görüyorsunuz ki bir felaketle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Size üç ayrı teklifim olacak. Onlardan istediğinizi kabul edebilirsiniz. Beni Kureyza'lar merakla nedir tekliflerin diye sordular. Ka'b tekliflerini sıralamaya başladı. Birinci teklifim, şu adama tabi olalım ve onun peygamberliğini kabul edelim. Vallahi onun Allah tarafından gönderilmiş kitabımızda sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamber olduğu sizce de malumdur. Ona iman edecek olursanız, kanlarınız, mallarınız, çoluk çocuğunuz kurtulmuş olur. Ona tabi olmayışımızın tek sebebi Araplara karşı duyduğumuz kıskançlık, ve onun İsrail oğullarından gelen bir peygamber olmayışıdır. Halbuki bu Allah'ın bileceği bir iştir. İbn-i yanınıza geldiği zaman size söylediği şeyleri hatırlamıyor musunuz? O, ben Şam gibi her türlü yiyeceği, içeceği bol olan bir yeri terk edip, su kırbası, hurma ve arpadan başka bir şey bulunmayan bir yere geldim demişti. Bununla neyi kastetmek istiyorsun diye sorulunca da, o, Mekke'den bir peygamber çıkacaktır. O zaman sağ olursam ona tabi olur ve ona yardım ederim. Eğer benden sonra gelirse ona karşı hile ve aldatma yoluna başvurmaktan sakınınız. Ona tabi olup dostları ve yardımcıları olunuz dememiş miydi? Beni Kureyza Yahudileri bu sözlerden sonra Kavb'ın teklifine hayır dediler. Biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap sahibi bir cemaatiz. Kap bu teklife kimsenin yanaşmadığını görünce ikinci teklifi yaptı. O halde size ikinci teklifim var. Geliniz çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim. Ta ki arkamızda herhangi bir ağırlık kalmış olmasın. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp Muhammed'le arkadaşlarının üzerine yürüyelim. Allah onunla aramızda kesin hükmünü verinceye kadar çarpışmaya devam edelim. Ölürsek zaten arkamızda bıraktığımız bir nesil yok. Şayet galip gelirsek yeniden evlenir, evlatlar yetiştiririz, dediler. Kureyzaoğulları bu teklifi de uygun görmediler. Bunun üzerine Kavp üçüncü teklifini açıklamaya başladı. Size üçüncü teklifim şudur. Bu gece cumartesi gecesidir. Bu gece Muhammed ve arkadaşları bizim kendilerine karşı herhangi bir harekette bulunmayacağımızdan emin ve gafil bulunabilirler. O halde hemen kalelerimizden aşağı inelim, onları ansızın vurabiliriz. Kureyzaoğulları bu teklife şu cevap verdiler. Biz cumartesi günü çalışma yasağını nasıl bozabiliriz? Kab'ın bütün bunlardan sonra sözleri şunlar oldu. İçinizden hiç kimse doğduğundan şu ana kadar bir gece bile tedbirli ve doğru görüşlü olarak gününü geçirmemiştir. Kabın bu sözlerinden sonra Kureyza arasında kargaşalık başladı. Başlarına gelenler gelecekler için birbirine sözler sarf ettiler. Halk korkuya kapılmış kadınlar ve çocuklar ağlaşıp duruyorlardı. Buna dayanamadılar. Yaptıklarından son derece pişman oldular. İşlerinden bazıları Müslüman oldu. Müslüman olanlar Yahudilere hitaben bir konuşma yaptılar. Ey Kureyza oğulları! Vallahi siz gayet iyi biliyorsunuz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun vasıflarını bize hem kendi alimlerimiz hem de beni nadir alimleri söylemişlerdir. Onlardan biri hepimizin çok sevdiği İbn Heyyiban'dır. O öleceği sırada bu peygamberin özelliklerini bize haber vermişti dediler. Yahudiler bu sözlere hayır. Bu o gelecek peygamber değildir diyerek itiraz ettiler. Beni Kureyza Yahudileri 25 gece süren kuşatmadan sonra başka çare kalmadığını anlayarak teslim olmayı kabul ettiler. Haklarında hüküm vermek üzere de Muhammed'den bir hakem tayin edilmesini istediler. Resul onlara içimizden kimi istiyorsanız onu hakem seçin diye cevap verdi. Kureyza oğulları biz Sa'd bin Muaz'ın derece hükme göre teslim oluruz dediler. Saad bin Muaz Evsin lideriydi. Evs kabilesi Müslüman olan Arap kabilelerinin içindeki en büyük kabilelerdendi. Kureza kabilesiyle Evs kabilesi arasında uzun yıllara dayanan dostlukları vardı. Kureza kabilesi Saad'ın dostluğuna güveniyordu. Saad bin Muaz ise Hendek Savaşı sırasında yaralanmış, yaraları sarılmış dinleniyordu. Erz kabilesinden olanlar gidip Sa'd'ı Resul'ün huzuruna getirdiler. Resul ona, Ey Sa'd, bunlar senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Haydi, onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla. Bunun üzerine Sa'd, Ya İyi iyi biliyorum ki, Allah sana, onlara yapacağın muamele hakkında bir emir vermiştir. Sen, Allah'ın sana emrettiğini yap. Resul, evet öyledir. Fakat sen de onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla dedi. Hz. Saad, Ya Resulullah, onlar hakkında Allah'ın hükmüne uygun hüküm veremem diye korkuyorum diye cevap verdi. Resul ısrar ederek sen onlar hakkında hükmünü ver. Saad bin Muaz uzun yıllardır Beni Kureyza Yahudilerinin dostuydu. Kabilesi Evsiler de Yahudilerin dostlarıydı. Vereceği hüküm lideri olduğu Evs kabilesiyle arasının açılmasına neden olabilirdi. Çünkü kabilesinin içinde Beni Kureza ile Beni Kureza kabilesindeki bazı şahıslarla çok sıkı arkadaşlıklar olan, dostlar olan insanlar var. Onun için evsilerden bir söz almak istedi. Onlara hitaben Kureza oğulları hakkında vereceğim hükmü kabul edeceğinize dair bana Allah'ın ahtı ve misakıyla söz veriyor musunuz diye sordu. Evsiler evet söz veriyoruz dediler. Saad aynı sözü Rasul'den de almak istiyordu. Zira karşısında Allah'ın Rasulü vardı. O saadı hakem seçiyordu. Hükmüne rıza göstermesi gerekiyordu. Resule hürmet ediyor, Rasul'ün kendi hükmüne rıza gösterip göstermeyeceğini sormaya çekiniyordu. Ama mecburdu. Bu nedenle Rasul'ün yüzüne bakmadan aynı sözü Resul'e sordu. Bu yolda vereceğim hükmü kabul buyuracağına dair bana Allah'ın ahtı ve misaki ile sizin gibi söz veriyor mu? dedi. Allah Resulü evet diye cevap verdi. Bütün bu söz almalar kalenin önünde oluyor. Yahudiler kalelerinden olanları seyrediyor. Verilen sözleri istiyorlardı. Sözler verildikten sonra Hz. saat Yahudilere kalelerinizden inin, teslim olun dedi. Yahudiler kalelerinden indiler silahlarını bırakıp teslim oldular. Saad bin Muaz hükmünü şöyle açıkladı. Ben onlar hakkında reşit olan erkeklerin boyunlarının vurulmasına, malların Müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarla kadınların ise esir alınmasına hükmettim. Saad bin Muaz liderliğini göstermiş, Medine vesikasının hükümlerine riayet etmişti. Medine vesikasında Yahudiler işledikleri suçlardan dolayı kendi şeriatlarına göre cezalandırılacaklardı. Saad bin Muaz, Yahudilerle olan dostluğundan dolayı Tevratı iyi biliyordu. Nitekim Saad bin Muazın verdiği hüküm, Tevratın tesniye bab 20, 10, 15 şöyle geçiyor: Bir şehre harp için yaklaştığında onu sulha davet edesin. Ve eğer sana sulh cevabını verip kapılarını açarsa, içinde bulunan kavmin hepsi sana haraç verip hizmet etsinler. Lakin eğer seninle barış yapmayıp savaş ederlerse, onu kuşatmalısın. Ve Allah'ın, Rabb'ın onu senin eline teslim edince, erkeklerin hepsini kılıçtan geçirmelisin. Ama kadınlar ile çocukları, hayvanları ve bütün ganimeti, yani o şehirde bulunanların hepsini ganimet olarak alıp Rabbin sana verdiği düşmanlarının ganimeti olarak yemelisin. Tevrat'ın tesniye bölümünde Yahudi şeriat olarak bu hüküm geçiyor ve bu hüküme uygun olarak saat bin vaz hüküm veriyor. Beni Kureyza Yahudileri böyle bir hüküm beklemiyorlardı. Kendilerine, kendi kitapları Tevrat'ın hükmüne uygun olarak ceza verilince karşı çıkamadılar. Verilen hüküm üzerine, reşit olan erkeklerin elleri bağlandı. Bütün eşyaları bir araya toplandı. Eli bağlı erkekler, mallar ve davarlar Medine'ye getirildi. Ganimetler bir eve kondu. Davarlar ise etrafa yayılmaya bırakıldı. Daha sonra ganimetlerin beşte biri beyt Mağara, yani devlet hazinesine tahsis edildi. Kalanı savaşa katılan Müslümanlar arasında dağıtıldı. Hüküm gereği erkeklerin boyunları vuruldu. Kuşatma sırasında kaleden aşağı taş bırakarak bir Müslümanın şehit olmasına sebep olan Mübâte adındaki bir kadına da kısas uygulandı. Erkeklerin boyunları vurulmadan önce bazı Yahudiler affedildi. Onların af dilemesini Müslümanlar istemişler. Resule gelerek onların kendilerine yaptıkları iyiliklerden söz etmişlerdi. Resul af talebinde bulunan Müslümanları kırmadı. Onların kefaletleriyle istediklerini affetti. Hendek savaşı Medine devletini oluşturan büyük temel kabilelerden Yahudi kabilesi Kureyza'nın sonu olmuştu. Muhammed Kureyza kabilesine Beni Nadir kabilesine uyguladığı hükümleri uygulamamıştı. Beni Nadir kabilesi silahlarını mallarını bırakarak hiç kimsenin burnu kanamadan Medine'den sürülmüşlerdi. Ancak Beni Kureyza kabilesi ağır biçimde cezalandırılmıştı. Bu anlatılan Beni Kureyza kabilesiyle anlatılan tarihi hikayeler daha sonradan işte Müslüman tarihçilere ve hadislere intikal etmiş. Oradan o toplum içerisinde sonradan Müslüman olanlar tarafından ve o savaşta bulunanlar tarafından aktarılan bu haberler ile derinliği veya da işte gerçekliği tartışılabilen bu haberler aslında sonuçta bir olayın gerçekleştiği bu Gerçekleşen olayda Beni Nadir kabilesinin sürülerek çıkarıldığı ama Beni Kureyza kabilesinin kadınlarının ve çocuklarının esir alındığı, girişit olan erkeklerinin, affedilenler ve Müslüman olanlar hariç hepsinin öldürüldüğü tarihe geçmiş oluyor. Beş yıl içerisinde Mekkelilerle üç savaş gerçekleşmişti. Bedir, savaş hazırlıklarını Kusela aylarda sürdüren, Kusela aylar çıkınca Medine'ye saldırmayı düşünen Mekkelilerin kervanına baskına giderken Allah Müslümanları Mekkelilerle karşı karşıya getirmişti. Bu savaşta Medine'deki Yahudiler Müslümanlar aleyhine herhangi bir girişimde bulunmadılar. Uhud savaşında Medine üzerine yürüyen 3000 kişilik Mekke ordusu Uhud'da karşılanmıştı. Ebu Sufyan'ın dostluklarına güvenerek beni nadir Kabilesini yanına çekmesiyle Medine vesikasında birbirini kollamaya, birbirine sahip olmaya söz veren toplumlar arasındaki ilk çatlak verilmiş oldu. Yahudiler ve Putteres Araplardan bazıları içinde bulundukları duruma göre hareket ederek Müslümanlara verdiği söze aykırı davrandılar. Beni Nadır kabilesi Uğur Savaşı sırasında Mekkelilerle anlaşmış olsa da fiili olarak Müslümanları arkadan vuracak bir çatışmaya girmemişti. Evet bir fitne çıkardı, bir ayrılık çıkardı ama bir çatışmaya girmemişti. Ancak Beni Kureyza Hendek Savaşı boyunca sürekli karar değiştirmiş. Bir taraftan Müslümanlarla anlaşırken diğer taraftan Mekkelilerle anlaşmıştı. Onların yaptığı düşmanlıktan öteye geçerek tamamen münafıklıktan ibaretti. Sürekli taraf değiştirdikleri yetmiyormuş gibi Müslümanların, kadınlarının, çocuklarının bulunduğu bölgelere saldırılar da bulundular. Ancak etkili olamadılar. Mekkeliler hendiye geçemezken, Yahudiler Müslümanları arkadan vurarak en büyük ihaneti yapmışlardı. Beni Nadir kabilesi ise açıkça tavrını koymuş Mekkelilerden yana olduğunu belirtmişti. Düşmanın açık net olmasıyla, düşmanın sinsice, haince davranış arasında elbette fark var. Aslında Beni Nadir kabilesi, sözleşmeye aykırı hareket ve düşmanlardan yana olmaktan, cezalandırılmış, Müslümanlar artık size güvenemeyiz, Medine'den çıkın gidin demişlerdi. Beni Kureyza ise sözleşmeye aykırı hareket ve düşmanlıktan değil, tam tersine sözleşmeye aykırı hareket, hainlik, ikiyüzlülük Müslümanlara tamamen sizdenim, sizin tarafınızdayım derken aynı zamanda Mekkelilerle anlaşıp Müslümanları içeriden vurmayı düşünmüş ve uygulamıştı. Bu durum düşmanlığı geçmiş, tamamen bir ihanet, tamamen bir hainlik ve münafıklık olmuştu. Medine'de ensarı oluşturan iki büyük Arap kabilesi Hazreçliler, Beni Nadır kabilesinin dostuydular. Hazreç kabilesinin lideri İbn Selül Uhud Savaşı sırasında Uhud meydanına gelmeyip Resulden Medine'yi koruma görevini istemişti. Resul ona bu görev verdi, hatırlayınız. Önceki bölümlerde anlatmıştık. Beni Nadir kabilesi, Medine'nin koruması, dostları olan İbn Sülül altında iken bile saldırıda bulunmadı. İsteselerdi İbn Selül ile anlaşırlardı. Hani İbn Sülül e münafık diyoruz ya Müslümanların tarihinde ki ben katılmıyorum size. İsteselerdi İbn Selül ile anlaşarak Medine'yi ele geçirirlerdi ve Müslümanlar Uhud'dan geri dönerlerken Medine'yi kendilerinin olmadığını görürlerdi. Veya İbn Selül isteseydi. Beni Nadr kabilesi anlaşır, Medine'yi ele geçirir, artık burası benim derdi. Uğud'dan dönecek Müslümanlara Medine'yi zindan edebilirlerdi. Ama yapmadılar. İbn-i Selül, Resul'e verdiği sözü tuttu. Beni Nadr ise, düşmanlarla işbirliği yapmakla yetindi. Cezası da sürülmek oldu. Beni Kureyza kabilesinin dostu, Erz kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz, suç işleyen dostları Beni Kureyza'ya, kendi kitapları Tevrat'ın hükümlerini uygulayarak adaletini göstermişti. O nedenle Yahudiler bir şey diyemiyorlardı. Gerçi ceza ağırdı. Müslüman olmayan, Müslümanlar tarafından affedilmeleri istenmeyen bütün reşit erkekler öldürülmüştü. Az bir sayı değildi öldürülenler. Beni Kureyza kabilesi, Beni Nadir kabilesi gibi Medine'den sürülüp çıkarılabilirdi. Ancak bütün Arapların Medine'yi kuşattığı savaşta Müslümanları haince arkadan vuranların hafifçe cezalandırılması Müslümanlar için olumlu olmazdı. Çünkü putperest Arapların daha büyük ordularla Medine'yi kuşatma ihtimali sürüyordu ve her zaman için vardı. Böyle bir durumda Medine'den sürülen Yahudiler putperest Araplarla birlik olup üzerlerine birlikte gelebilirlerdi. Diğer taraftan Medine vesikası altına imza atanların sözleşmeye aykırı davranışlarını defalarca düşünmeleri gerekiyordu artık. Yani 622 yılında Putteres Araplardan 4500 kişilik bir grup değişik kabileleriyle ve Yahudilerden 4000 kişilik bir grup değişik kabileleriyle, Müslümanlarla birlikte Medine vesikasının altına imza atarken atmışlardı ve bu imzalarının özünde herkes kendi hukukunu, kendi dinini yaşayacak, kendi hukukuna göre kendi aralarındaki meselelerini halledecek ve birbirlerini kollayacaklardı. Yani Yahudilere bir grup düşman olursa Müslümanlar ve putperest Araplar onları destekleyecek. Müslümanlara düşman olurlarsa bir grup Yahudiler ve putperest Araplar onları destekleyecekti. Ama Uh savaşında ve Hendek savaşında Beni Nardır kabilesi ve Kureza kabilesi bunu bozdular. Bazı Arap kabileleri de bozdu. Hendek savaşında Arap kabillerinden çok bozan yok. Tarihte geçmiyor ama Uhud savaşında biliyorsunuz onlar bozdu ve onlar da cezalandırıldı. Beni Kureza kabilesine verilen ceza Medine vesikası altına imza atan bütün kabilelerin artık Peygamber'e veya Müslümanlara karşı ihanetlerini tekrar tekrar düşünmeleri gerekiyordu. Çünkü derilen ceza öyle bir göz korkutucuydu ki kadınlar, çocuklar esir alınmış, bütün mallara el konulmuş ve reşit olan bütün erkekler öldürülmüştü. Affedilenler ve Müslüman olanlar hariç. İşte bu netice Medine vesikasının altına imza atan Yahudi ve Putperest Arapları çok Güçlü bir şekilde düşündürmeyi etti. Bundan sonra ihaneti göze alamama durumu doğdu. Muhammed sözleşme şartlarına harfiyen uyarken putteres Arapların, Yahudilerin uyumamak için bahane aramaları artık af edilmezdi. Ve edilmeyecekti. Görünen durum, görünen sonuç bu sonucu doğurdu. Onun için Resul, beni i Navr kabilesine bir bakıma yumuşak af edicilik yönünü gösterirken beni Kureyza'ya sert cezalandırma yönünü göstermişti. Benin Nadır kabilesine yapılan uygulamada sözlere riayetin önemi vurgulanmış, hata edenlerin bir şansı olduğu gösterilmişti. Evet, Benin Nadır kabilesi Müslümanlara açıkça arkadan vuran bir düşmanlık etmemişler ama taraf olarak Mekke'yi seçmişlerdi. Savaş olmamıştı Müslümanlarla Benin Nadır kabilesi arasında. Fakat onlar sözlerini yerine getirmemişlerdi Mekke'yi tercih ederek, Mekkelilerle anlaşarak. Ve böylece derilen sözlerin yerine getirilmemesi kuralı gereği sürülüp çıkarmışlar. Beni Kureyza'ya uygulanan cezada sözleşmelere münafıkça davranışların af edilemez bir suç olduğu vurgulanarak en ağır şekilde cezalandırılmış, böylece münafıkça davranacaklara gözdağı verilmişti. Henüz savaşlar bitmemişti her an Medine'yi telkiye sokacak savaşlar olabilirdi. Medine'nin lideri olarak Muhammed Medine halkının tümünü düşünerek hareket edecekti. Bazı Yahudi ve putperest Arap kabilelerinin sırf zevkine çıkarlarının peşinden giderek girliği bozma düşlerine düşüncelerine, hareketlerine prim verilemezdi. Saat bin Muaz hüküm verirken ortaya koyduğu mantık mükemmeldi. Allah'ın Yusuf'a öğrettiği bir metottu Hazreti Yusuf'a. Adalet arayan'a inandığı hukuku uygula. Bakın bu öz çok önemlidir. Adalet arayan'a inandığı hukuku uygula. Bu mantık günümüzün hukuk kurallarında bile yok. Saat bir muazun hüküm verirken uyguladığı hukuk buydu. Adalet mi istiyorlar? O zaman kendi hukuklarını uygula. Onlar saat bir muazun kendi dostları olduğuna ve kendileri için adil davranacağına inandılar. Bu nedenle Müslümanlar arasından hakem olarak Sa'd bin Muaz'ı seçtiler. Sa'd bin Muaz evsin lideri, basit bir insan değil, bir kabileyi yönetiyor. Kendisinde liderlik misyonu var ve tecrübe var. Yahudilerin kendisini niçin hakem olarak seçtiklerini gayet iyi anlıyor. Yahudiler onun dostluğuna güvenerek ondan adalet beklediler. O da dedi ki madem ki adalet arıyorsunuz, işte sizin kendi hukukunuza göre size adaleti vereceğim. İnandığınız hukuka göre, inandığınız dine göre. Bu mantık günümüzün hukuk kurallarında yok. Eğer bugün herhangi bir devlet içinde değişik din, ideoloji, siyasi düşünceye sahip olanlara dense ki, kendi hukukunuzu devlete verin, her toplumu işlediği suçtan dolayı kendi hukuk kuralıyla cezalandıracağım dese devlet, Medine'de olduğu gibi ki Medine hukuku böyleydi biliyorsunuz. Medine vesikasında ortaya çıkan hukuk kuralı böyleydi. Yahudiler kendi hukukuyla putperest araplar kendi hukukuyla Müslümanlar kendi hukukuyla muamele göreceklerdi. Bugünkü düzenlerde devletler eğer böyle bir şey demiş olsaydı her toplum işlediği suçtan dolayı kendi hukuk ile cezalandırılacak olsaydı inanın böyle bir uygulama herkesin adaletsizlikten yakındığı bir ortamda adaletli olma yarışının başlangıcındaydı. Örneğin içinde yaşadığımız ülkeyi düşünün. Müslümanlara denseydi ki siz ne istiyorsunuz? Biz Allah'ın yasalarını istiyoruz. Tamam bundan sonra size, sizin ilişkilerinize ve sizin yaptığınız kabahatlara Allah'ın yasaları uygulanacak. Ateistlere siz ne istiyorsunuz? Biz şöyle bir düzen istiyoruz. O zaman getirin o düzenin kurallarını, suç unsurlarını suçları ve suçlara verilecek cezaları getirin. Layıklara aynı şeyi söyleseydi, solculara aynı şeyi söyleseydi, değişik işte içeride yaşayan Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var, onlara aynı şeyi söyleseydi ve her topluluk kendi yasasını, kendi özgür iradesiyle nasıl adalet bulacağına ilişkin düşünceleriyle suç unsurlarını oluştursaydı ve bunun da cezalarını ortaya koysaydı, o zaman ne oluyordu? Herkes kendi adalet anlayışına göre kendi adaletini teşekkül ettirecek hukuk mantığını, hukuk kurallarını oluşturup devlete verecekti. Ve devlet onların yapmış olduğu suçlara göre onların kendilerini adaletli olarak hissedecekleri bir hukuk kuralıyla cezalandıracak. Medine vesikasının aslında özü bu temelde. İyi dikkatli okursanız Medine vesikasının özü bu. Medine'de bir devlet kurulmuş, bu devlet o toplumu oluşturan, Medine toplumunu oluşturan Müslümanlar, Yahudiler ve putperest Araplar. Kendi inançlarına göre yaşayacaklar, kendi hukuk kurallarına göre, kendi hukuk kurallarına göre iç meselelerini, kendi aralarındaki ilişkileri ve peygamberle olan ilişkilerini düzenleyecekler. Ve sonuçta herkes kendi isteğine göre teklifini bulunup, ben ya Muhammed şuna göre, cezalandırılmak veya şuna göre muhakeme edilmek istiyorum dendiği zaman kendisinin adil olacağına inandığı bir hukuk kuruluyla kendisinin cezalandıracağını bilecekti. İşte bugün mesela ülkemizde gezi olayları yaşanırken bir kemalist solcu ile konuşuyorum. Bu hayatta yaşarken bir kemalistle konuşuyorum solcuyla. O kendi mantığına göre sürekli bir şeyler söylüyordu. Ona sohbet arasında şöyle dedim. Arkadaş boş ver şimdi bunları. Sana bir şey soracağım. Diyelim ki sizler devletin bütün kademelerinde hakimsiniz. Reis, cumhurluk, başbakanlık sizde, hükümet sizin, ordu sizin, mahkemeler sizin, bütün belediyeler sizin. Bir yasa çıkarmışsınız. Şunları yapacağız diye. Yasa gereği de belediyeleriniz uygulamalara girişiyor. Halktan bazıları karşı çıkıyor. Ben yasa masa anlamam, tanımam diyor. Ben belediye tanımam diyor. Yürüyüşler yapıyor, işgaller yapıyor, devletin malına zarar veriyor. Bu durumda ''Ne yaparsınız?'' dedim. Sorunun cevabını nereye varacağını anlamıştı. ''Ama'' dedi. Dedim ki ''aması yok.'' ''Ne yapardınız? İşte hükümet olduğunuz, devleti yönettiğiniz dönemler, tek parti yönetimi sırasında meydanlarda dar ağaçları vardı. Çocukken hatırlıyorum, 1960 ihtilalinde ben çocuktum, 10 yaşında çocuktum. Bütün karşı düşüncede olanları, ihtilale karşı olan herkesi sorgusuz, sualsiz içeri attınız. İnsanlara hiçbir hak tanımadınız, hiçbir hak aratmadınız.'' konuşturmadınız. Mesela solcusunuz siz, kendiniz. Tek parti döneminde solcu Nazım'ı cezaevlerinden çıkarmadınız. Cezaevlerini sürüm sürüm süründürdünüz. 1938 yılında vatan hainliğinden 38 siz cezaya çarptırdınız. İstemediğiniz adamları tetikçilere vurdurdunuz. Kendi adamınız Sabahattin Ali'yi bu ülke faşist oldu. Mustafa Kemal'ın yönetimindeki bu devlet faşist bir devlettir dedi. Yaşanmaz artık bu devletti dedi. Memleketten kaçarken sınır kapısında vurdurdunuz tetikçilere. Şimdi ağıt döküyorsunuz. Kemal Tahir sizden mahkeme kapılarından ayırmadınız. Cezaevlerinden ayırmadınız. Şimdi karşıma geçip özgürlükten söz edemezsiniz. Sizin uyguladığınız kurallara göre bugünkü hükümet... Uygulama yapsaydı şimdiye kadar çoğunuz kurşuna dizilmiş, meydanlarda dar sallandırılmış, cezaevlerinde tıkılmış olurdunuz deyince bana söylediği tek şey vardı, sen hükümetin adamısın oldu. Halbuki AK Parti'yi bitim kadar sevmem, örnek verdim. Belki ondan daha fazla partiye karşıyım, particiliğe karşıyım ama bunu görmüyor. Onun gördüğü şey kendi gerçeği. Kendi gerçeği daha zalim, daha faşist, daha özgürlükleri bitiren bir anlayış. İşte aslında insanların hür iladesine bırakılarak ki Allah biliyorsunuz dinde zorlama yok diyor. İnsanların hür iradesine bırakılarak sen neyle yaşamak istiyorsun? Şununla. Çıkar bakalım tabi olacağın yasaları ben Müslümanım. İslam'a göre yaşayacağım. İslam hukukunu uygulayacağım. Sen neyi uygulayacaksın? Kendi hayatına, kendi yaşamına, kendi ailene, kendi inanırlarına şu hukuk uygulayacağım. Dedikleri zaman inanın Herkes kendi adaletini ararken kendi zulmüyle karşı karşıya kalır. Bu sözümü unutmayın. Herkes kendi adaletini arıyorum derken kendi zulmüyle karşı karşıya kalır. İşte Beni Kureyza kabilesinin başına gelen buydu. Bundan 1500 önce Resulün Medine'de uyguladığı hukukun mantığını bugünün çağdaş hukukçuları anlamadı. Medine vesikası her kişiye her topluma kendi inandığı adaleti sağlayan hükümlerle hükmedilmesidir. Medine vesikası bu özün imza altına alınmasıdır. Peşin peşin. Ben Yahudiyim, örneğin ben Yahudi şeriatına göre ben Müslümanım, ben İslam şeriatına göre ben putperestim, ben putperestlik şeriatına göre yargılanmak istiyorum beyanından ibarettir. Medine vesikası. İnsan hangi dinden, hangi inançtan hangi ideolojiden olursa olsun, herhangi bir suç işlediğinde, hangi hukuka göre yargınacak kararını kendisi vermiştir. Başından, bakın başından, bu bir sözleşmedir. Toplumsal sözleşme. Bugünkü devlet düzenleri, böyle bir toplumsal sözleşme üzerine kurulmuyor. Bugünkü devlet düzenleri, bir siyasi erkin, devlete egemen olarak, kendi adalet anlayışıyla bir hukuk nosyonu uyguluyor. Bu hukuk nosyonunun adaleti konusunda toplumda birçok farklı fikirler var. Bu fikirlerden kaynaklanan ayrılıklar var. Dolayısıyla bir siyasi erkin devleti ele geçirerek bir hukuk nosyonu uygulaması, bir hukuk kuralı uygulaması adaleti gerçekleştiremiyor. Çünkü o siyasi erke göre farklı düşüncede olan insanların adalet anlayışları ve adalet arayışları farklı. Onun için toplumda bir sosyal mukavele gerçekleşmiyor. Çünkü farklı kavramlar var. Ama Medine'de ise üç tane farklı düşünce var temelde. Her düşüncenin içerisinde de farklı kabileler var. Arap kabileleri var. Yahudi kabileleri var. Tıpperest Arap kabileleri ve Yahudi kabileleri var. Farklı farklı. Ve her kabile kendi adaletinin arayışı içerisinde Resulullah'a geliyor. Maddeleri tek tek yazdırıyor. Bunları daha önceki bölümde, Mekke bölümünde o Medine vesikasını okumuştuk hatırlıyorsunuz. Benim inandığım hukuk kuralları adalettir diyen, adalet olduğuna inandığı hukuk kuralıyla cezalandırılarak adaletine ulaştırılacaktır. Temel öz budur. Bir insan çıkıyor da, benim inandığım hukuk kuralları adalettir diyorsa, onu kendi hukuk kuralıyla yargılayarak, kendi adaletine ulaştırmak gerekir. Resulullah'ın kurduğu devletin temel mantığı özü budur. Sa'd bin Muaz'ın verdiği hüküm, Medine veçkasındaki adalet kurallarıdır. Beni Nadir kabilesine verilen hüküm ise, Müslümanların genişliği ve anlayışıdır. Ne yazık ki Beni Kureyza kabilesi, Müslümanlar hendek çukurlarında siper beklerken, onlar arkadan çocuklara, kadınlara, yaşlara saldırmışlardır. Onlar Müslümanlarla barış yaparken, ikiyüzlice, nifakça, aynı zamanda Mekkelilerle de yapmışlardır. Yaptıklarıyla Müslümanların anlayışını, genişliğini, af ediciliğini kaybetmişlerdir. Ve üstüne üstlük Peygamber'e teslim olmadan önce, Peygamber'in anlayışına, Peygamber'in genişliğine, onun devlet başkanı olarak kapsayıcılığına inanmadan, bakın inanmadan, ne demişlerdir? Ya Muhammed bize bir hakem tayin et. Hakkımızda hüküm versin. Burada peygamberi ikinci plana itmişlerdir. Burada Medine vesikası altına imza atarken lider olarak tayin ettikleri kişiyi ikinci plana atmışlardır. Niyetleri farklıdır. Niyetleri iyi değildir. İkinci plana iterek ne yapmak istemişlerdir? Bir çıkar sağlamak istemişlerdir. Resulullah onlara sorduğu zaman kimi istiyorsunuz dedikleri zaman Müslümanlar arasında kendilerinin güvendiği, kendilerinden yana olacağına inandıkları eski dostları, evsin lideri Saad Muaz'ı istemişlerdir. Aslında beklentileri adalet değildir, dikkatinizi çekiyorum. Beklentileri Saad Bin Muaz'ın hakemliğiyle kendilerini kurtarma gayretidir. Halbuki belki Resulullah'a teslim olsalardı, onun devlet başkanlığına teslim olsalardı, belki Resulullah farklı bir karar verecekti. Belki beni Kureyza'ya uygulayacağı bir hükmü uygulayacaktı. Ama onlar Resulü ikinci plana ittiler. Onun devlet başkanlığını ikinci plana ittiler. Kendilerine yandaş olabileceklerine inandıkları Sarp bin Muaz'ı istediler. Böyle yaparak Müslümanların anlayışını, genişliğini, af ediciliğini kaybettiler. Hüküm kendilerine soruldu. Onlar çok iyi bildikleri dostları Sarp bin Muaz'ı duygusal baskı yapabileceğine inandılar. Onun hüküm vermesini istediler araya dostluklarını koymak isteyerek yine münafıkça davrandılar. Ama saat bin Muaz tuzağa düşmedi. Medine vesikasının hükmünü alıp uygulayıverdi. Halbuki Benin nadır kabilesinin uygulanması Medine vesikasının hükmü değildi. Medine vesikasının hükmünde de Benin nadıra aynı hüküm uygulanabilirdi. Benin nadır kabilesinde Allah Resulü'ne teslim olan Benin Nadırlar Allah Resulü'nün affediciliğiyle, onun genişliğiyle onun onlara bir şans vermesiyle karşılık buldu. İşte Saad bin Maaz Medine vesikasının hükümlerine uygulayınca farklı bir şey çıktı. Neydi Medine vesikasının hükmü? Bir kabile suç işlediğinde kendi hukukuyla cezalandırılacak. Evet, Beni Kureyza kendi hukuk kuralını oluşturan inandıkları Tevrat'ın hükümleriyle cezalandırdılar. Ağır mı? Fazla mı? Canilik mi? Her ne derseniz deyin, bu onların kendi hükmüydü. Onlar kendilerine böyle bir şey yapılsaydı, bu hükümle cezalandıracaklar, adına da adalet diyeceklerdi. Bugün sadece ülkemizde değil, neredeyse bütün ülkelerde devlete rağmen oluşan çeteler, düşünün, mafyalar, suç örgütleri, kendi aralarında kendi hukuklarını uyguluyorlar. Ben cezaevinde yaşadım, onların kendi aralarında ne tür hukuklar uyguladıklarını gayet iyi bilen bir insanım. Ve içinde yaşadığımız toplumda da görüyoruz. Onların hukukları devletlerin hukukundan daha serttir. Bu çetelerin, mafyaların, suç örgütlerinin kendi aralarında hukukları devletlerin hukukundan daha serttir, daha acımasızdır. Onlar ancak böyle adaletin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Devletlerin hukukları ise bunların hukukuna göre daha bağışlayıcı, daha caydırıcı, daha af edicidir. Ama onlarda asla af yoktur. Ama gelin görün ki kendi aralarında kendi hukuklarını uygulayan bu örgütler devlet tarafından yakalandıklarında devletin hukukuna sarılırlar. Onun bağışlayıcılığına, affediciliğine, caydırıcılığına savunurlar. Devletin hukukuna göre yargılanmak isterler. Şimdi bu adalet mi? Hayır. Asla. İşte bu tür düşünen, hukuksal adalet arayanlara uygulanacak en iyi hukuksal model... Rasulün Medine'de kurduğu devletin hukuk modelidir. Herkesi kendi hukukuyla yargıla. Mafyayı mı yakaladın? Mafyayı kendi hukukuyla yargıla. Suç örgütünü mi yakaladın? Onu kendi hukukuyla yargıla. Çeteleri mi yakaladın? Kendi hukukuyla yargıla. Bak o zaman ne yapıyor? Herkes nerede adalet bulduğuna, bulacağına inanıyorsa o hukukla yargıla. O zaman nasıl bir caydırıcılık çıkıyor? Saat bin Muaz... Beni Kureyza kabilesine Tevrat'ın hükmüne uygun hüküm vererek adeta şunları söylemiştir. Ey Beni Kureyza! Biz Müslümanları her türlü münafıklıkla arkadan vurarak suç işledikten sonra benim dostluğuma sığınarak adalet isteyemezsin. İşte sana kendi hukukunun adaleti. Allah'ın Resulü beni Kureyza'ya, Tevrat'ın hükümlerini uygulayınca Yahudiler ses çıkaramadılar. Mekkeliler tek söz söyleyemediler. Bugün Resul'ün uyguladığı hukuk modelini hukukçuların anlamaya ihtiyaçları var. Kör taassuklarından kurtularak, çağdaşlık batağına saplanmadan gerçekler üzerine düşünmeleri gerekiyor. Bugün hiçbir hırsızlık çetesi, mafya veya suç örgütleri, Yasalarına göre suç işleyenleri beslemezler. Bakın beslemezler. Ne hırsızlar kendilerine karşı hırsızlık yapanı besler. Ne mafya kendilerine karşı suç işleyeni besler. Ne suç örgütleri kendilerine karşı suç işleyenleri besler. Ne siyasi örgütler. İşte sol örgütleri veya bilmem ne örgütleri. Mesela PKK'ya bugün PKK'nın içinden birisi karşı çıksın. Birisi suç istesin. Anında bitirilir işi. Bitti. Asla beslemezler. Anında cezasını vererek işini bitirirler. Bir hırsız asla hırsızların malını çalamaz. Sıkıyorsa çalsın. Anında cezalandırılır. Hem de en ağır biçimde. Ama devlet böyle yapmıyor. Onları içeriye alıyor, güzelce besliyor. İçeride onlar iyice hırsızlıkları öğreniyor. Adeta onlar için hırsızlık yüksek okulu oluyor cezaevleri. Çetelerin yüksek okulu oluyor. Mafyaların yüksek okulu oluyor dinlenme yerleri oluyor. İçeride zaten onlar dışarıdan her türlü şeyi içeriye sokabiliyor. Hırsız değil geçmeyin. Ankara Ulucanlarda yatarken dibimizdeki koğuş hırsızların koğuşuydu. En zengin koğuş onların da. En zengin koğuş. Bolluktan geçilmezdi. Çünkü dışarıdakiler içeriği besliyor, içeriden çıkanlar dışarıda hırsızlık yapıyor, içeri düşenleri besliyor. Öyle bir örgüt şeklinde çalışıyorlardı. İçeriye yanlışlıkla Gazalar ve hırsızlık yapmış olarak gelenler içeride profesyonel hırsız olarak yetiştiriliyor ve dışarıya çıkarılıyordu. Artık bir grubun üyesi, bir çetenin üyesi haline geliyordu. Ve koordineli çalışmaya başlıyorlardı. Devlet bunları görmüyor. Oralarda daha büyük teşkilatlarla tanışıyorlar. Sonra çıkınca büyük hırsızlık suçları işliyorlar. Ne yapıyor devlet o zaman? Hırsızı korumuş, beslemiş, büyütmüş eğitmiş, daha büyük bir bela olarak topluma vermiştir. Çıkardığı zaman. Aynı hırsız, hırsızlardan bir şey çalsa, örnekleyelim, artık onun hayatta yeri olmaz, cezaevinde kim vur diye gider. Onlar adaleti böyle sağlıyorlardı kendi aralarında. Kendi mallarına asla kimsenin eli uzanmasını istiyorlar. Şimdi hırsızların kendi arasındaki hukuku, Mafyanın kendi arasındaki hukuku hırsızlara, mafiye uygulayın. Yeminle söylüyorum, ortada ne mafya kalır ne de hırsız kalır. Asla hiçbirisi kalmaz. Hepsi temizlenir. Beni Kureyza'ya uygulanan hukuk, Yahudilerin gözünü korkuttu. Onlar, Beni Nadir kabilesine uygulanan, Müslümanların genişliği, anlayışı ile biten cezadan hoşnuttular. O ceza sürülmekti sadece. Ama Beni Kureyza kabresine uygulan hukuku görünce tırstılar. Sözleşmeye aykırı hareket etmenin sonuçlarını gördüler. Aynı şeyi Putperes Araplar da gördü. Onlar da imza atmıştı. Onlar da ikide bir Mekkelilerle Müslümanlar arasında gelip gitmeler oluyordu. Putperes Arapların kendi aralarındaki hukukları böyle ihanetlere daha beter cezalar veriyordu. Onlar arkada kimseyi bırakmazdı. Çocukları, kadınları kılıçtan geçiriverdilerdi kabileyi toptan imha ederlerdi. Şimdi düşünün, putperest Araplar da sözleşmelerine aykır hareket eder ve Muhammed onlara kendi yasalarını uygularsa ne olacak? İşte bu gözdağı gerçek bir caydırıcılığı, adaleti sağlayan bir uygulama olarak Hendek Savaşı'na damgasını vurdu. Evet arkadaşlar, bugün sunumumuz burada bitti. Bundan sonraki bölümde Hendek Savaşı'nın, Müslümanların tarihinde, Arabistan'daki Etkileri, yansımaları üzerinde duracağız. Daha sonra Hendek Savaşı ile ilgili gelen ayetleri inceleyeceğiz inşallah. Ancak önümüzdeki hafta Ramazan olduğu için ve mektep odası Ramazan boyunca her gün Kur'an okumalarını her yıl olduğu gibi bu yılda devam edeceği için İsmail arkadaşımızla yapmış olduğumuz istişare sonucu ben sunumlarıma Ramazan boyunca ara veriyorum. Ramazanın arkasından, gelecek Ramazan bayramından sonra inşallah 36. bölümle devam edeceğiz. Bugünkü sunumum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.